الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ياضلون اللهم صل و على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ve ala alihi ve sabbihi ecma'in Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle Ve ente tacarul hazne ila şidde sehle Amin Allahümme amin Amma batı Ey Rabbim Gönlüme genişlik ver İşimi kolaylaştır Dilimin bağını çöz Ki insanlar anlasınlar beni Ey Rabbimiz Kolay ancak Senin kolay kıldığındır Eğer sen dilersen Üzerimize almış olduğumuz bu zorlu işte Bir anda kolaylaşılır Ey Rabbimiz Sen Doğru bir şekilde buraya gelmeyi Doğru bir şekilde Buradan ayrılmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi Sen bizi Daima ihlasti, samimi, takviyeli kullarından eyle, dininin hadinleri dininin yardımcıları ile yarabbi. Seninle karşılaşana kadar da bizlere sabır ver, sebat ver yarabbi. Değerli kardeşler, öncelikle bu sohbet silsilemiz yine usvey hasene en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlı sohbet serisinin inşallah ikinci bölümünü oluşturuyor. Konumuza geçmeden önce ben iki şeyi hatırlatmak istiyorum. İki nokta. Özellikle hafta içinde böyle sürekli zihin dünyamızda gelişen, genel manada Müslümanlarla da aso konuşmamız vesilesiyle elhamdülillah Sizlerde bir iki mesele intibak uyandırdı. İstedik ki o iki şeyi sizlerle de paylaşalım. Bunlardan birincisi, kardeşler, İslam dininin görmek istediği ve görmekten de haz aldığı gençlik ve kendini genç görenler, Allah'ın dinine yardım etmek için sohbet meclislerine gelenler. İlim öğrenmeye gelenler Ve bu uğurda büyük bir çaba gayret sarf edenler işte bunlar İstanbul övündüğü gençler Böyle gençlere baktığınız zaman Bir bakıyorsunuz birisi geliyor diyor Ben ilim öğrenmek istiyorum Bana kitap tavsiye edin Öbürü geliyor Ben diyor sürekli sohbet meclislerine geleceğim Kağıtla kalemle defterle geleceğim Söylenen şeyleri harfiyen yazacağım Kaydedeceğim o evde okuyup etrafıma anlatacağım. Türlü türlü şeylerle geliyorlar. Bir tane kardeşimiz geliyor. Ben diyor, daha böyle yaşı genç, ben diyor ilim öğrenmek için Moritanya'ya gideceğim. Belki de Moritanya'nın ismini ilk defa duyduk buradan. Kuzey Afrika'dan. Buradan kalkacak Moritanya'ya sadece Allah rızası için ilim öğrenmek için gidecek. Dört yıl, beş yıl o yıl kadar sürerse? Böyle gençleri görünce isim veresimiz geliyor. İsim. Nasıl isim? Hasan Ebenna Rahimahullah diyor ya benim diyor bir hocam geldi ziyaretimize. Sonra bir gece vakti böyle kalktım, diyor, ders çalıştım. Gençleri böyle bir işte derse falan kaldırıyordum. Namaza falan kaldırıyordum. O anda hocam dedi ki Hasan isim ver isim. Dedim hocam ne ismi? Hasan ben de Rahmanullah. Oğlum Hasan isim ver. Dedim ne isim vereceğim ki? Oğlum diyor bu insanlara sahabelerin isimlerini ver. Malını çokça infak edenlere sen Ebubekir Bekir gibisin de. Şecaatlı oranlar, yiğitli oranlara sen Ömer gibisin de. Hayali iffetli oranlara sen Osman gibisin de. Bu sözünle onları teşvik edeceksin. Ve kardeşler, ellerinde kağıtlarla, kalemlerle buraya gelip ilim öğrenmek için, sohbet dinlemek için böyle ilk sıraları alanlar ve ilim okumak için farklı farklı ülkelere giden adamlar, sahabe gibi adamlardır. Sahabe gibi. Allah onlardan razı olsun kardeşler. Gerçekten o özlenen tablo işte budur. Yani şu tablo. Allah'ın da ve Allah'ın Resulünün de görmek istediği şey bu. Bütün gençlerin gayret sarf edip Allah'ın dinini öğrenmesi ve bu orada çaba sarf edip öğrendiğini etrafa aktarması. Dün bir sohbetteydik. Suriye'nin en meşhur alimlerinden, davetçilerinden Profesör Doktor Muhammed Ratib Nabrusy buradaydı. <gülüyor> Sohbetine biz de niyetlendik dedik gidelim hem de istifade ederiz. Hani yıllardan böyle kendisini dinliyoruz. Ama birebir dinlemek nasip olmamıştı. Hem de bir hayır duasını arıyoruz dedik. Kardeşler oraya gittiğimizde bir bahçede yapıldı. Sohbet. Yani yaklaşık yüzün üzerinde farklı kişiler vardı ve hepsi tamamıyla gençlerden oluşuyordu. Yaşlı heyeti yok gibi hepsi gençlerden. Orada ilk etapta böyle gençleri görünce Hemen aklına bir olay geldi. Ve bu orayı anlatırken de kardeşler ağladı. Kendisi 30-40 yıldır İslam dinine davet eden birisi davetçi. Yaşı da Allah'a 70 küsür var. Orada gençleri görünce dedi ki, hani ben dedi ilimle alakalı dedi, ilim öğrenmek isteyenlerle alakalı dedi. Mısır'da dedi, bana da şeyhlerin anlatmış olduğu, Mısır'da büyük alimlerin anlatmış olduğu bir olay var dedi. Gençler size onu da anlatayım dedi. Ve kendisi diyor ki Mısır'ın en büyük alimleri bana şöyle söyledi. Bir tane adam vardı diyor 55 yaşında bir köyden. Hiçbir şey bilmiyor. Bu adam 55 yaşında diyor oğlunu diyor şeye gönderdi. Hadi git dedi ilim öğren. Yani benim gibi cahil kalma. Çocuğu gitti diyor öğrendi geldi. Günün birinde kendi köyüne geldi çocuğu. Oğlu da hani herkes böyle gidiyor heyecanla hani oğlu böyle hutbaya çıkacak. İşte insanlara din anlatacak. Orada dinlerken bütün millet böyle, hani deriz, deriz göğsü kabardan, herkes böyle büyük bir şerefle göğsü kabarır bir şekilde sevinçten beri herkes dua ediyor, heyecanlanıyor, hoşuna gidiyor. Bu 55 yaşındaki adam bakın 55 yaşından, orada insanların duyacağı bir şekilde hüngür hüngür hışkıra, hışkıra ağlamaya başladı diyor. Etrafındaki insanlar diyor ki herhalde bunun ağlaması sevinçtendir, hani oğlu çıktı ya. Sonra anlatır ki bu senişten değil. Adam acıdan ağlıyor, acıdan. Diyorlar ne ağlıyorsun? Diyor ki şu oğlum diyor 25 yaşında diyor, çıkıp din anlatabiliyor da diyor, ben 55 yaşına gelmişim de diyor, hiçbir şey bilmiyorum diyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Dinle alakalı hiçbir şey bilmiyorum ben. Ben bundan dolayı ağlıyorum diyor. Ve karar verdi ölürdür, ilim öğrenmek istiyorum artık ben. 55 yaşında ya bizim kardeşler 30 yaşından sonra kayış vurlatıyor. 55 yaşında adam ve diyor geldi diyor Mısır'ın Kahire şehrine biliyorsunuz Ezher Üniversitesi oradadır. Dünyaca meşhur. Oraya gelince diyor ki halka soruyor Azar Azar nereden? Adam ismini bilmiyor. Zannediyor ki oğlu Ezher'den, Ezher'den gelmiş Ezher'de bir adam zannediyor. Halka soruyor sen diyor Azar değil, Ezheri arıyorsun. <gülüyor> Ezher'i arıyorsun ve adama Ezher'in yolunu gösteriyor, adam üniversiteye geliyor, oradakiler rica ediyor, ben ilim öğrenmek istiyorum ve bu adam 55 yaşında ilim tahsiline başlıyor, Ezher'in en büyük şeyhlarından olup çıkıyor kardeşler. En büyük alimlerinden olup çıkıyor. 55 yaşında adam, bize göre pihri fani ihtiyar bitti, bir ayağı çukurda. Ama 55 yaşında adam bu azmi gösterebiliyor. Ve bunu anlatırken dün Üstad Muhammed adam ağladı. Dedi vallahi bu dedi karardır başka bir şey değil. İstikrardır dedim. Azimdir dedi. Karardır. Keşke Müslümanlar da böyle olsa. Ey gençler diyor, siz de bu adam gibi olun. Yaşınız geçmedi daha diyor. İşte böyle Allah'ın dinini öğrenmeye gelen siz kardeşlerimiz inşallah sahabe gibisiniz. İnşallah. Bir ikincisi ise maalesef maalesef Sohbet meclislerinden uzak duran, sohbet meclislerine yakınlaşmayan kişiler. Bu sadece burası için değil kardeşler bunlar kayda geçiyor. Bütün yerlerde var olan, bütün ülkenin diyelim farklı farklı yerlerinde, illerinde, senetlerinde var olan bütün mescitlerin, camilerin maalesef en büyük sorunu budur. İnsanlar sohbet meclislerinde kaçıyor gelmiyorlar. Zannedersek ki Müslümanlar böyle şeriat kurulmuş artık gerek yok gitmeye gelmiyor. Böyle bir hava istiyorum Müslümanlardan. Vallahi kardeşlerim İslam bundan razı değil. Allah böyle insanlardan hesap soracak. Bu din onlardan hesap soracak. Kıyamet gününde bunların iki yakasına da böyle yapışılacak. Niçin dini bıraktın denilecek. Birçok Müslümanlar giderken din öğrenirken 55 yaşındaki adamlar ilim öğrenmek için kahirelerde gezerken sen ne yaptın diyecekler. Ha ondan sonra yapmış oldu. Artı ne yapıyorsa bu saatlerde onun hesabını Allah Azze ve Celle verir. Kardeşler vallahi dedim yazınca sizler sahabe gibisiniz. Kardeşler maalesef bu terk eden kişiler de sahabe gibi değil maalesef. Sahabelerden Bera radıyallahu anh diyor ki bir gün babam baktım diyor bana şunu anlattım. Bir gün Hz. Ebu ile karşılaşıyor, 13 diliheme diyor babası bir hayvanın semerini Bera'nın babasından satın alıyor, Hz. Ebu Bekir. Geliyor diyor ki, Ey ee Bekir buyur semerin burada alıp götürebilirsin dediğinde, Hz. Bekir diyor ki, Bera'yı çağır da al şu semeri benim evime bıraksın. Bera'nın babası diyor ki, vallahi olmaz, olmaz. Sen bana diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'la diyor Mekke'den Medine'ye nasıl hicret ettin? Vallahi bana onu anlatmazsan bu semeri evine götürmeyiz seni. İlim aşkına bakın ya. Sır Peygamberle yan yana oldu diye nasıl o yolculuğu yaptınız? Neler çektiğiniz o yolda bana anlatır mısın? Anlat götüreceğiz diyor. hasta Bekir diyor oturdu uzun uzun anlatmaya başladı. Söyleyken şöyle oldu diye uzun uzun anlatıyor beranın anam sahabedeki ilim bakın adamı bırakmıyor ilim verenmesi için Hz. Huzeyfe radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü sohbet meclislerinden birkaç gün uzaklaşmış bunlar hep sahih rivayetlerde geçiyor önceki Bukhari'deydi bu da Tirmizide geçiyor birkaç gün uzaklaşmış annesi Huzeyfe'yi görüyor diyor ki ey Huzeyfe ne yaptın diyor ki yani birkaç gündür Allah Resulü'nün meclisine gitmiyorum sen nasıl gitmezsin diyor ya Huzeyfi'ye orada kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Huzeyfi'ye diyor ki, ey anne dur dur diyor. Hemen şimdi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceğim. Onun akşam namazını kılıp, senin için de benim için de bir istiğfar dileyeceğim. Diyor. Yani, ey Allah'ım bunları affet diye tövbe istiğfar edeceğim. Sahabeye bakın. Peygamberden uzaklaştı diye annesi kızıyor, babası kızıyor. Ama biz Müslümanlar asla asla kendimize kızmıyoruz. Bu da büyük bir vebaldır işte kardeşler. Buradan hareketle dünya kimin olacak biliyor musunuz? Sahabe gibi yaşayan adamların olacak. Gelecek Müslümanların. Gelecek inşallah inşallah sahabe gibi yaşayan adamların. Gelecek sahih akideyi taşıyan, sahih akideyi taşıyan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o çölde giden ayak izlerini tasıra sıra takip eden Müslümanların insanların olacak bunun için dedik ya kardeşler bir silsileye başlayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlaki yapısını öğrenelim. Sahabeler nasıl öğrenmiş, neler yapmışlar? Bunları öğrenmeye çalışalım diyoruz ya. Allah azze ve tanımak için de çarşamba günü esmalüsüne başlatmadık mı? Hem Allah'ı tanıyacağız hem peygamberini tanıyacağız. Bu şekilde doğru yorumlara çalışacağız. Ve kardeşler gelecek Müslümanların bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Normalden biz söylesek doğrusu yani müslüman olduğumuz söyleriz. Ama bunu bir papaz söylüyor. Allah alem Rusya'da Rusya'da bir papaz kilisede böyle konuşma yapıyor. İhtimal büyük bir yer, ihtimal karşısındaki kitle de çok kalabalık. Orada diyor ki gelecek Müslümanlarındır. Gelecek Müslümanlarındır. Diyor ki bana bir yaşlı kadın geldi. Dedi ki ey peder sana bir şey soracağım. ''Ben yaşlı bir kadınım, acizim. Bu nasıl olur bana bir anlatır mısın?'' Peder de diyor ki normalde bazı soru sorurlar diyor. Hakikaten cevaplaması da zordur. Bu kadınınki de biraz olmasın misal ben. Diyor ki ben ne zaman kiliseye gel gelmek istesem yaşlıyım, yolda duyuyorum otostop çekiyorum. Arabasını durduran kişi eğer Müslümansa bana buyur buyur diyor içeriye gel, ön koltuğa tutuyor. Ben alıyor kiliseye getiriyor. Ben diyor ona cebinden para çıkartıyorum veriyorum. O diyor ki biz anamızdan para almayız diyorlar. Herhalde sen diyor hani senden almam ben. Alıyor diyor beni kapının önüne kadar bırakıyor. Sonra çeke gidiyorum. Ama diyor arabayı durduran durdurdum kişinin araba sahibi diyelim süren kişi bir Hristiyansa kadınsa bana dediği şey şu: Gel önce paradan haber ver. Parayı ver götüreyim. Ya ben anlamıyorum diyor, bu Hristiyan öbürü Müslüman, bu nasıl olur dediğinde, adam bir cevap çok basit, gelecek Müslümanlarındır diyor. Çünkü Müslümanlar Mesih'e bizden daha fazla yakınlar, Allah'a daha yakınlar onlar, Allah'a daha yakınlar. Onlar, hatta diyor bu daha bir şey değil, demek ki bundan önce olaylar da olmuş. O Müslümanlar diyor, buraya gelen diyor, hanım böyle yaşlı kadınlar olsun, böyle gariban kimseler diyor, alıyorlar, markete götürüyorlar, değil mi? Arşiv merkezine götürüyorlar, faturalarını ödüyor, ödüyorlar. Hatta diyor eşyalarını alıyorlar, evlerine götürüyorlar. Buna da kalmayıp buzdolabına diziyorlar. Müslümanlar bunu yapıyorlar diyor. Çünkü diyor, onlar Allah'ı nasıl hoşnut edeceklerini çok iyi biliyorlar. Müslümanca yaşamın ne demek olduğunu iyi biliyorlar. Ama bizdekilere bakın diyor, hepsi de acımasız, merhametsiz. İyi tasvir etmiş adam. Hepsi de acımasız, merhametsiz. Onun için gelecek onların olacak. Buraları diyor, ekecek olanlar da onlardır. Ekecek olanlar da onlardır. Onlar Allah neden hoşnut olur? Çok iyi biliyorlar çünkü. Ve siz diyor, Moskov'daki diyor Moskov'taki camiye diyor, bayram günlerinde gidemezsiniz. Çünkü diyor ne zaman gitseniz diyor caddelere kadar diyor Müslümanlar toplanmışlar namaz kılıyorlar gençler diz dize çökmüş namaz kılıyorlar. Siz o kadar Müslümanı diyor kilise de gördünüz mü? Kiliseye gelenler sadece kadınlar başka kimse yok diyor. Bundan dolayı gelecek Müslümanlarındır diyor. Ama gelecek özellikle sahih akideyi kuşanan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakından nasiplenen insanlar olacak inşallah. Kardeşler, gelecek Müslümanların ama peygamber gibi yaşayan Müslümanların. Böyle İslam dinini alttan alta yıkmaya çalışan, İslam dininin içinde olup da İslam'a düşman olan, Müslüman'a düşman olan eser şeytleri gibi değil. Paralarla kandırılan adamlar gibi değil. Özellikle Rabiat-ı Ladeviyye'de toplanan Müslümanlara bunlar mürtettir, mürtettir, bunları vurun vurun diyen o onun gibi insanlar değil. Onları kalplerinden vurun, başlarından vurun diyen o büyük eserin, özellikle parantez içinde ünlem, o büyük eser şeyklarının değil, Allah Rasulü İsa Rəşadu ve Selamın yolundan giden Müslümanlar olacak gelecek. Allah'ın vaadi var kardeşler. Allah Müslümanlara gelecekte büyük büyük imkanlar hazırlayacağını. Korkularını emniyete çevireceğine dair Nur suresi 55. ayet kermede Müslümanlara vaat ediyor. ladine amin u minkom u amiru salihat. <Sessizlik> la yastqlifan nhum fi min qablihim. Valey makinan nlahum dinu min la bi fa Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını onlar için beğenip seçtiği İslam dinini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Yani acı günler bitecek Müslümanların sevineceği günler gelecek diyor Allah Teala. Ama bunun şartını da şöyle bağlıyor: çünkü onlar bana kulluk ederler. O gelecek vaat edilen Müslümanlar kim? Bana kulluk edenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte bunlar asıl büyük cinahkarlardır. Kardeşler, bu çok çok önemli olan vasıflar arasında yer alıyor. Allah Resulü ve Vesselam'ı Medine'deyken bir sahabe gelmiş fakirlikten şikayet etmiş, bir sahabe gelmiş yoldaki eşyalardan şikayet etmiş, Allah Resulü ve Vesselam onlara da bu ayet-i kerime indikten sonra diyor ki, fakirlikten şikayet eden nereden? Diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki sizler kapı kapı böyle insanlara mal, dağıtmayacak, mal dağıtmak isteyeceksiniz, ama insanlar onu sizden kabul etmeyecek derecede zenginleşecekler ve yoldaki eşkıyalardan soruyorsunuz öyle bir zamanda gelecek ki bütün ticaret kervanları Mekke'ye, Medine'ye gelecek hiçbir şeyden korkmayacaklar, eşkıya da onları yolundan çevirmeyecektir diyor. Ebu'l-Aliye rahmetullahın rivayetine göre de diyor ki Müslümanlar Mekke'de on yıl boyunca zulme maruz kaldırlar. 13 yıl boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıştırdılar. 13 yıl sonra Mekke'den medine Hicret nasip oldu. Ama Müslümanlar Medine'ye geldiler. Medine'de de gece gündüz ellerinde silahlar nöbet tutmuşlar. Uyku uyumamışlar. Yorulmuşlar, bitkin düşmüşler, acı çekmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet edince bu ayet-i kerime olmuş. Allah bunları bitirecek yerine büyük ihtişamlı olan İslam dinini tekrardan getirecek ve Müslümanlar yayılacak diyor. Onun için kardeşler bu yayılacak olan Müslümanların da en büyük özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine örnek almaları. Kardeşler hiçbir zaman kendimizi küsürsemeye gerek yok. Sahabe de bizim gibiydi. Sahabe de bizim gibiydi. Cahiliyenin en karanlık yerinden çıktılar geldiler. Onların dörtleri vardı, adetleri vardı, nefisleri vardı, canları vardı. Onlar da bir takım haramlar istiyorlardı. Ama onlara peygamber geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların içerisine girdi. Ve Allah azze ve zeylediğin ayet-i kerimesiyle فَبِمَا <gülüyor> min مِنَا عَنِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ لِلِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ min الْقَلْبِ Al-Imran Suresi 159'dan Allah'ın rahmetiyle diyor sen onlara yumuşak davrandın. yumuşak davrandın. Niye sahabe sahabe gibi oldu? Peygamber geldi ahlakını gösterdi onlara. Sen onlara yumuşak davrandın. Kibar davrandın. Ve diyor eğer onlara katı kalpli sert davransaydın min havlik, etrafından kaçıp giderlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara geliyor kardeşler. Dedik ya konumuz Usve-i Hasene. En güzel örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti şey diyor ki Peygamberin ahlakını anlatırken O hiç kimseyi ayıplamaz. O hiç kimseyi ayıplamaz. Kötülüğe mukabele etmez. Bir sana kötülük mi yaptı? Ben de sana aynısını yapacağım demezdi. Af ve hoşgörüyle kötülükten uzak kalırdı nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. İslam dinine saldırsaarak intikam alıyor. Ama kendi nefsine bir şey yapıldığı zaman asla asla intikam almıyor. Hiçbir köle ve hizmetçiye hatta bir hayvana bile haksızlıkla dokunmamıştır. Müslümde özgün rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam içerisinde kardeşler böyle geldi. O cahiliye insanların içerisinden yumuşak, Mütevazi, affedici, müsamakar, bütün güzel özellikleri barındıraraktan ve sahabelerin karşısına bir sırtta bütün sahabeler onun karşısında mum gibi eridirler. Erirken de bütün cahiliye karıntılarının hepsini de bıraktılar. Haramlar istiyorlardı bıraktılar. İçkiye ayeti geldi. Bundan vazgeçtiniz değil mi dedi. Maide suresinde herkes bir hep birazdan vazgeçtik ya Rabbi vazgeçtik ya Rabbi dediler. Mum gibi eridi eritti Allahu salla ve selamı. Bunları. Bunların hepsi de Allahu salla ve selamın güzel ahlakıyla kardeşler. Evet. O hayatı boyunca samimiyet abidesiydi. Gönlünde olmayan hiçbir şeyi söylemedi. Ahlakıyla adeta canlı bir Kur'an idi. Yapmadığı bir şeyi de asla insanlara söylemezdi amel ederdi, insanlara söylüyordu. Onun içindir ki, Karem Suresi'nde, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذ۪ينَ Ey Peygamber, ey Muhammed, sen yüce bir ahlak üzeresin. Haztaş'a radıyallahu anh'a diyor? كَانَ خُلُقُهُ Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Peygamber aleyhissalâtu vesselam ahlakı Kur'an idi. Onun için etrafına bakın hemen fayda sağladı ve bütün insanlar kendisine çekti. Demek ki kardeşler, mesele mesele peygamber gibi yaşamakta. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir geldi sahabesine imanı tarif ediyor. İmanın şubelerini anlatıyor. Ki Beyha, iman beyhaki de buradan hareketle şu abul iman imanı şubeler adı bir kitap yazıyor ya bir geldi dedi ki iman 73 küsürdür. Bir rivayet ayırı 100 küsürdür dedi. En altı yoldan bir taş alıp kenara bıraktırmaktır dedi. En üstü de la ilahe illallah demektir dedi. Bakın yerden bir taş alıp kenara koymayı emretiyor İslam dini bizlere. Elinde, sağında, sonunda çöp birikti mi? yere atman emretmiyor. Ama bugün bakıyorsun hani hacca gidiyorsunuz, hacca bile, umrede bile millet neyse yolun ortasına atıyor. Neyse yolun ortasına atıyor. Hani sen bazen düşünüyor Yavrası, Mekke, Medine nasıl böyle olur? Oluyor. Günümüzde Müslümanlar bunu yapıyor. Ama Peygamber ahlakına bürünen bir Müslüman bir şey yediyse mesela, meyve yediyse veyahut da kuru yemiş yediyse, çekilecek yediyse onun kabını cebine koyar, çantasına koyar, bir çöp gördüğü zaman oraya bırakır ama asla sokağa atmaz. Affedersiniz sokağa tükürmez. Çünkü peygamber yolda geçen bir taşı bir kenara kaldırmayı emrediyor. E böyle bir peygamberin ümmeti kendine düzgün bir şekilde örnek alması lazım. Yeryüzü Müslümanlar için mescit kılındı Hadis-i şerifinden hareketle Sen yeryüzünü temizlemekle memursun Yeryüzünü Asla ve asla kirletmekle değil Peygamber dedik ya Geldi sahada mum gibi eriden Onlar öyle bir Ahlaka sahip oldular ki Bırakın yere çöp atmayı affedersiniz tükürmeyin Onlar çiçeklere bile Basmadılar Yolda gidiyorlardı ama asla ve asla Çiçeklere basmıyorlardı cahiliyenin karanlığından geldiler. İslam'ın nuruna açıldırar, Müslümanca yaşadılar. Onun için insanlar bu sahabeleri görünce hemen şaşırdılar. Nasıl bunlar Müslüman? Nasıl iman ehli? Nasıl bir din bu din? İslam dininin bayrağını aldırar, Bütün dünyaya dalgalandırdılar. Bütün dünya bu insanları gördü. Müslüman oldular. Bütün dünya bunları gördü. Müslüman oldu. Kardeşler bakın o sahabelerden bir tanesini özellikle örnekler oraktan anlatayım. Sahabeden İyad bin Ghanem var. Anh. Anadolu'da çok gezmiş birisi ve aynı şekilde Peygamber ahlakına bürünen birisi. Bu İstanbul'u fethetmek için geldiğinde sahabe döneminde 4000, 6000, 8000 civarında bir ordusu var. Orduyla Suriye'ye geliyor, Anadolu'ya geliyor, Urfa'ya geliyor, Adıyaman'a geliyor Ahlat'a geliyor, Erzurum'a geliyor sıra sıra sıra sıra böyle bütün şehirlerden dolaşa dolaşa geliyor bu sahabelerin hiçbirisi Kürtçe bilmiyor Türkçe bilmiyor hani bildikleri dil Arapça aralarında illaki vardır tek ama bakın hiçbir, hiçbir tanesinin dilini bilmedikleri şehirlere geliyorlar değil mi? biliyorsunuz Anadolu'da çoğunluk Türkçe konuşur Kürtçe konuşuyor ve onlar her geçtikleri yerde selam selam dediler. Hani barış, esenlik, güzellik de dediler. Her yoldan geçtiklerinde bütün insanlar bu adamlara şaşırdırlar, hayret kaldırlar. Dil bilmiyorsun, onlarla oturup iki çip kelam etmemişsin ama insanlar seni görüyor, beğeniyor. Meyve bahçelerinde meyve yemişler, parasını asmışlar, oraya bırakmışlar. Biz Müslümanız demişler, öyle abi. olmaz. Yani bu ettiğin fethettiğinde her şey senin olmuyor. Buranın da bir sahibi vardır demişler. Altı bin kişilik ordum var, yerle bir ederim burasını asla asla dememişler. Çünkü adamlar de ki ahlak, peygamber ahlak. Parasını ödemişler, öyle yemişler. İnanın gelmişler, gitmişler ama inanın Anadolu'yu Müslüman etmişler. Nasıl? Müslümanın görüntüsü yeter. Müslümanın konuşması yeter. Müslümanın hareketleri yeter. Konuşmana gerek yok demiştik ya, en büyük tebliğ, sözle de değil de halimizle de olan tebliğdir. Hareketlerimiz olan tebliğdir. Bu adamlar hareketleriyle gösterdiler neyin ne olduğunu. Ve o insanlar, Anadolu'daki insanlar onların hareketlerini görüp davranışlarını görünce bu hangi dinlemişler? İslam dinini. O zaman böyle bir dine girilir. Hepsi eski dinlerini bırakıp İslam dinine girmişler. Bin Anlıyor musunuz kardeşler? Gelecek işte bu adamlarındır. Bir orayı daha anlatayım. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tabiriyle her ümmetin diyor bir emini vardır. En güvenilir adamları vardır. Bu ümmetin emini de en güvenilir adamı da Ubeyde bin Cerrah'tır demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderirken Kardeşler Hazreti Ömer Radıyallahu anh Kudüs'e geldiği zaman Ebu Ubeyde'nin cerrahın Çadırını görmüş Oturmuş hüngür hüngür ağlamış Demiş ki Ey Ebu Ubeyde Dünya hepimizi değiştirdi de Bir tek seni değiştiremedi Dünya hepimizi Değiştirdi tek seni değiştiremez. değil, oturup alıyor. Bu Ebu Ubeyde bin Cerrah var ya kardeşler, belki de tarihte eşi benzer olmayan bir adamdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ebubekir Bekir fil Cennem, Ömer fil Cennem, Osman fil Cennem, Talha fil Cennem, ve Zübeyir fil Cennem, ve Abdurrahman fil Cennem, Sa'd İbni Ebi Vakas fil Cennem, Said İbni Zübeyir İbni Amr Bin Nufeyl Fil Cennem, Ebu Ubeyde Bin Cerrah Fil Cennem. Az önce saymış olduğum isimler Haşer-i dediğimiz cennetle müjdelenen sahabelerdir. Allah'a sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin içine bakmış, demiş ki Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Ali cennettedir, Osman cennettedir. Hani bunu söylediği zaman düşünün birçok sahabeler var ve bu sizin yüzünüze söyleniyor. Cennettesin. Sen var ya sen cennettesin. <gülüyor> ne büyük, muhteşem bir ödül, mükafat değil mi? Zübeyir cennettedir, Talha cennettedir, Abdurrahman cennettedir, Sa'd bin i Vakkas cennettedir, Said bin i Zübeyir bin Amr bin Nüfeyl cennettedir, Ebu Ubeyde bin Cerrah cennettedir. Başarıvayta Nehmar Racul Abu Beyda bin Cerrah. Şu Abu Beyda bin Cerrah ne güzel adamdır. Biz onun tarihte bir Humus orayı var onu anlatayım kardeşler. Suriye'ye gelmiş. Şu anda böyle Kanrevan içinde olan Humus tarafını fethetmeye geliyor. Orayı nitekim fethedince anlaşma yoluyla, zor yoluyla fethedince bütün Humus halkını topluyor. Humus halkı da Hristiyan o humus sarfına diyor ki Ey humuslular burasını artık bispet ettik ama diyor korkmayın sakin olun bugünden sonra ticaretle uğraşan adamlarınız tekrar ticaretine dönsün medresede ilim talep eden öğrencileriniz talebeniz varsa medresenize gidin İşi gücü olan insanlar varsa normal işine gücüne gitsin bir mabette ibadet eden kişiler varsa mabetlerine dönüp gitsin. Burasını biz ettik. aldık. Bu Müslümanlar diyor, biz onları koruduğumuzdan dolayı bize zekat veriyorlar, öşür veriyorlar. Sizi de koruduğumuzdan dolayı, sizin de İslam devletine cizye ödemeniz lazım, vergi ödemeniz lazım. Ama diyor korkmayın, ödeyeceğiniz bir cizye çok fazla bir şey değil, pahalı bir şey değil. Üstelik sizden diyor el işi yapanlar çalışanlardan alınacak yaşlılardan, kadınlardan çocuklardan, fakirlerden alınmayacak ya, çalışan adamlardan cizye alınacak bu parayı da diyor sizi koruduğumuzdan dolayı alacağız şu ahlaka bakın ya ahlak ahlak dedik ya bu adamlar Peygamber karşısında mum gibi erimişler onun için adam cennetten müjdelirmiş ama diyor sizi koruyacağız emniyetiniz bizdedir İnanın humus bunu, bunu duyunca çok sarsız. Bu nasıl din ya? Bu ne güzel bir din. Ondan sonra Hazreti Ömer'in de belirli bir divan kuruluyor. Orada cizye verecek olanların isimleri ve miktarları yazılıyor. Tek, tek tek tek yazılıyor. Henüz daha insanlardan iki gün cizye toplamışlar. Yazmışlar böyle herkes gelmiş vermiş. İki gün sonra Hiraplıyüz büyük bir orduyla Suriye tarafına geliyor. Gördüğü Suriye tarafına geliyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah bir de bakıyor ki bütün orduyu cephelere göndermiş. Humus'ta savaşacak kimse yok. Etrafındaki insanlara diyor ki şu Humus halkını bana bir daha toplar mısınız meydana? Toplanıyorlar. Ey Humus halkı birkaç gün önce sizinle bir şeyler konuşmuştuk değil mi? Biz sizi koruyacağımıza dair sizden ciz yağmıştık. Ama diyor duyduk gidiyor Hilakluys bize doğru bir orduyla geliyor. Şu an elimizde de fazla ordu olmadığından dolayı sizi koruyamayacağız. Koruyamayacağımızdan dolayı da herkes gelsin verdiği cizyeyi tekrardan bizden alsın. Allahu Ekber bu İslam'ın güzelliği değil de nedir kardeşler. Canını koruyacaksam cizye ödeyeceksin. Koruyamayacağım bu para benimdir demiyorsun. Herkes tek tek gelsin alsın diyor halkı diyor ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu nasıl bir gün diyor ya. Daha adamlar toprakları fethetmeden yürekleri fethetmişler. Ki esas soran da yürek fethi değil mi? Cihattaki amaç da bu işte yürek fethi. Halkın içerisinden gelip Ebu Bey diye soru soranlar oluyor. Hürekliüsün elçisi gelmiş. Diyor ki siz İsa hakkında ne diyorsunuz? O da Maide Suresine geçen ayet-i kerimleri okuyor. İsa da Allah'ın kurudur. Allah'ın bir nedir? Meryem Aleyhisselam'a bırakmış olduğu bir ruhudur. Ruhtur. Bir beşerdir. O da bizim gibi bir insandır Allah'ın peygamberidir diye mayda sözünü gayet kemeri okuyor. Elçi Müslüman oluyor. Humus Hakkı da Müslüman oluyor. Ordu toplanıyor kardeşler. Tabi gelecek olan ordu da öyle basit bir ordu değil. 200 bin kişilik bir orduyla geliyor. 200 bin. Müslümanlar da oradan buradan topluyorlar. 40 kişilik bir ordu topluyorlar ve Yermuk Vadisi'nde toplanıyorlar. Hani vardı ya şu aslında ölen Yermuklu Müslümanlar vardı ya, binlercesi böyle toplanmıştı. Ekmek yemek kuruna durmuşlardan, Sıra bekliyorlardı. Orada işte 200 bin kişiyle 40 bin kişi kafa kafaya girişiyor kardeşler. Ama galibiyet Müslümanların Müslümanların Müslümanlar. Dedik ya gelecek onlar. Kardeşler Bugün, on, o gün onlara galip getiren en büyük şey de bu peygamber ahlakıyla. nokta 40 bin kişinin bir savaşı kazanması, Kur'an'a olan inançları, Peygamber aleyhissalatu Vesselam olan bağlılıkları ve güzel ahlakları vesilesiyle. Bundan dolayı kardeşler, Heraklius o savaştan yenildikten sonra İstanbul'a taraf gelince, elini Suriye'ye doğru kaldırıyor, diyor ki elveda Suriye, elveda Suriye. Bitti. Artık anlıyor ki Müslümanlarla asla ve asla boy ölçüşemeyeceğini anlıyor. Kardeşler Allah rızası için ahlaklarımızı peygamber ahlak gibi yaparız. Bu çok çok çok önemli olan bir şey. İnsanlarla muamelelerimizde peygamber ahlakını plana çıkartarız. Peygamber yumuşak davranmış, siz de yumuşak davranın. Vallahi kardeşler gelen bütün cahil insanlar Müslümanların katılığından şikayet ediyor. Bugün buraya bir kardeşimiz geldi. Şu an burada yoktur inşallah. Rahat da rahat konuşabiliriz. Kendisi yıllardan bu yana bonsai kullanan birisi. Ve gelmiş burada diyor ki vallahi diyor arkadaş çevremden kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum. En iyisi buradan çıkıp başka bir yere gideceğim diyor. Ben namaza başladım diyor. 6 ay boyunca namaz kıldım. Ne zaman camiye gitsem diyor Orada var olan 5-10 kişi diyor. Ne zaman camiye girsem bizim serseri geldi. Bizim serseri geldi, ay yaş geldi. İçici geldi. Hep bana böyle söylerler diyor. Ne zaman camiye namaz kılmaya gitsem her zaman bana bunu söylerler diyor. Buradaki abi tane abi de diyor ki ben onu diyor. Gördüğümde diyor yüzünde böyle namaz nuru vardı adamın. Adam tövbe etmek istiyor ya. Ama Müslümanların katırından şikayet ediyor. Bu adam içmiş olduğu illeti bırakır mı? Eski cahili hayatını bırakır mı? Müslüman gelecek ki senden bir şey görsün. Bir dönem Cat, cat steams, Müslüman olduğunda böyle havaalanında insanlar böyle karşılanmaya gidiyor. Cat geldi, Müslüman oldu filan. Oradan bir tane adam da demiş ki, bu nasıl iş ya? Ben 55 yıldır Müslümanım, kimse beni ziyarete gelmiyor. Havalanına geliyor ülke seveni karşılamıyor. Ama adam Müslüman olmuş, herkes binlerce gelmiş adamı karşılamaya gelmişler. Ya kendi Müslümanlar varken değer verin kardeşim. Ünlüdür, meşhur diye değil. Herkese değer verin. Öyle bir gönlünüzü İslam'a açın ki gelen insanlar sizde hayat bulsun kardeşler. Kimseye kötü davranmayın. Kimseye kötü bir söz söylemeyin. Günahkar da olsa, açık da giyse laf söylemeyin. Oda başlı caminin oradaydım. Bir tane türbanlı kardeşimiz, bacımız açık olan bir tane bayana laf söyledi. Ağır bir laf kullandı. Kötü yolun kadın oran o meşhur lafı bir anda gitti kadının yüzüne söyledi. Ve ortalık savaş alanına döndü. Kadın kadının böyle türbanlı kadın üstüne atladı resmen. Resmen böyle saç başa girdiler. Ben orada bir yönden üzüldüm. Yani kadının başımıza böyle saldırmasına üzüldüm. Ama diğer taraftan inanın ben o kadını çok yadırgadım. Yani bir kadın açık giyiniyor diye o kadın kötü yorum insanı değil. Bir insan sakalını tuhaf tuhaf kesiyorsa o adam kötü yorum adamı demek değildir. Müslüman ya tebliğ edecek ya dua edecek ama asla asla kınamayacak. Filimizde geçen rivayette ne Ne diyor? Kişi kendi kanamış olduğu şey başına gelmedi sürece ölmez. Allah öldürmez. Açık mı gördün? Birisi köşede içiyor mu? Ya Rabbi sen bunlara hidayet et, ıslah et ya Rabbi. Tevliyet desen, yüreğin yetmiyor tevliyetmiyorsun ama küfürü de savurabiliyorsun, arkasından da konuşabiliyorsun. Kardeşler bu ahlak demek değil ki bazı açık kadınlar bazı kapar kadınlardan daha ahlaklıdır daha ahlaklıdır. Kaparısı gıybet eder, dedikodu yapar, açığı dedikodu yapmaz, gıybet etmez. Elbette ki açıp giyindiği için günahkar mıdır? Allah katında günahkardır, kabul etmiyoruz. Ama kardeşler biz ahlaklı Müslümanlar olarak takınarım. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye geldiğinde sen şusun, sen şusun demeden onlara İslamiyeti anlattı, dua etti. Allah da onların kalplerini İslam'a açtı. Onun için kardeşler inşallah bu anlatılan dersler sizlere bir emanettir. Bu emanetimizi inşallah güzel bir şekilde muhafaza edelim ve bununla amel edelim. Etrafımıza da anlatalım. Etraftaki insanlara biraz bakış açımızda bir acıltı olsa inşallah değiştirelim. Allah sizlerden de bizlerden de razı olsun inşallah. O özlenen, beklenen, arzu edilen Müslümanlar kafilesine bizleri dahil etsin. Allah Nur suresi 55'te anlattığı... Allah'a kulluk eden, Allah'a ibadet eden, hiçbir şey şirk koşmayan tertemiz Müslümanlardan bizleri eylesin inşallah. Rabbim peygamber ahlakı gibi ahlaklanmayı, Allah'ın boyasıyla bayanmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim yeryüzünde cihad eden bütün mücahit kardeşlerimize zaferler nasip eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar nasip etsin. Şehit olmuş kardeşlerimizi şadını kabul etsin ve bizleri de onlara ilhak etsin inşallah. Amin subhanakallahum ve hamdik neşreden de ilahe illan kanasla vüken ötürüylek. <gülüyor>